الرحيم. إن الحمد لله نقوده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يدل فلا هاليله وأشهد أن لا إله إلا الله وقته لا شريك له وأشهد أن محمد لبه ورسوله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 آمنوا ابتكوا الله وقولوا قبلا سليدا يستح لكم مع ما مالكم ما ويغفر لكم منوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقى الهديث كتاب الله وأحسن الحديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محتفاتها ve her bid'at bid'a ve her bid'at dalalet ve her dalalet cehennemde. Allah'tan sizleri cehennemden Şimdi imanın artıp da eksilme meselesini ders yapıyorduk. <gülüyor> Bu imanın artıp da eksilme meselesi Ehl-i Sünnetin asıl kabul ettiği meselelerden de yok. yani iman artar ve eksilir meselesi ehli i sünnetin esaslarındandır bunu kitap ve sünnetten imanın arttık ve eksilmesine dair kitaptan, sünnetten ve selefin e, gelen eserlerden e, pek çok deliller var bu konuda mesele bu kadar açıkken ...hala da imanın artıp eksilmediği, amelin imandan olmadığını söyleyen cemaatler olmuş. E, mürciye taifesi çekmiş bunun başına Dolayısıyla alimler de bunu teferruat incelemişler. Hatta hatta öyle inciğine cıncığına bunu gündeme getirmişler ki... ...iman kitaplarının eski yazılmış olan Hicri, ilk 300-400'lerde yazılmış iman kitaplarını okuduğunuzda e, yani bu kadar meseleleri tavsiliyle açıkladıklarını görürsünüz. Biz şimdi bu artıp ve eksilme meselesinde iki ders yaptık. O iki dersi hemen şöyle başlıklarıyla şey yapalım. Ondan sonra üçüncüsüne geçelim. Herhalde bu sürecek biraz daha. Kur'an-ı Kerim'de bu imanın artıp ve eksilmesine dair bu e, sınıflandırmalar var. Mesela nasıl? Birincisi اَزْزِيَادَتُ Artmak kelimesinin geçtiği yerler şeklinde gelmiş. Dedik. Bu altı yerde geçiyor Kur'an'da. Bu altı yerinin hepsinde ayetlerde feza dehum اِيمَانًا gibi. Zadedhum imanen gibi imanlarını ziyadeleştirdi, arttırdı. Imanihim, i̇manlarına iman katarak, yani imanlarına iman ziyade ederek. Burada bak imanın ziyadeleşmesi lafz-ı alenen gelmiş. Ez ziyade mastarının fiillerinden gelmiş tamam mı? وَمَا زَادَهُمْ ve اِمَانًا gibi. Onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini arttığını gibi Kur'an'da bu konuda açık olarak bu konuda ayetler tam 6 tane. Zade yezidu fiiliyle imanın artması. Yine imanın arttığına ve eksildiğine dair olan meselelerden bir tanesi de Kur'an'da hidayetin artmasına dair gelen rivayetler var dedik hidayet bildiğiniz gibi imandandır hidayetin artması ise imanın artması demektir hidayet edilmiş olana da iman verilmiştir dolayısıyla insanın hidayeti arttığında imana artmıştır bunda da e, imanın olduğuna dair hangi ayeti delil ver, vermiştik <gülüyor> hemen ona bakalım. Burada hidayetin iman olduğuna dair ayetler var. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Suresi'nde وَالَّذ۪ينَ اَحْتَدُوا زَادَهُمْ هُدَنْ وَاَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetlerini arttırdı. Demek ki hidayette de artıp eksil, eksiliyormuş ki sıfyan bir uyay eden e, rivayetler vardı. İbn Kesir bu ayetleri incelediğinde İmam Buhari'nin e, imanın artıp eksildiğine dair ziyade olan ayetlerin dışarısında bu hidayetin de arttığına dair ayet getirdiğini görmüştük. Yine Kur'an'da huşunun artmasına dair gelen cüvahetler vardı. Bu da ve yezidhum huşuan Yani onların huşularını arttırır, arttırıyor. Burada da huşunun artması ki huşu kalp ameliydi. Kalp ameli de imandan olduğu için dolayısıyla imanın artmasını gündeme getirir dedik. Huşuyla o zaman biraz teparat ile incelemiştik. Yine Kur'an'da müminlerin birbirleri arasındaki fazilet farkına dair bazı ayetler vardı. Bu ayetler de neyi gösteriyor? Kendi aralarında bazı faziletli Olmalarından dolayı imanlarının bazılarını eksik Bazılarının fazla olmasını gerektirdiğini Dolayısıyla imanın artıp ve Eksildiğine dair delil olduğunu getirdik Doğru mu? <gülüyor> Yine Kur'an'da müminlerin Cennetteki derecelerinin Cennette bulundukları Derecelerinin de farklı olduğuna dair e, Geçen yerleri Verdik Yine Müminler cennette biliyorsun cennetler de derece derecedir ki bir rivayet var cennet 100 derecedir diye geliyor. Ee, bu dereceleri ve hepsi imanlarına göre Allah'a e itaat ve teslimiyetlerine göre dine e cennette kendilerine yerler olacak. Bunların arasında fark olması demek ki imanlarının artık hepsinin değişik değişik olduğundan dolayı bazısının az bazısının çok olduğunu gösterir. Şimdi o zaman buraya kadar bu iki dersin özetiydi bunlar. Bunları gördük. Tek tek inceledik. Bu akşam da dinin tamamlandığına dair olan ayet. Hangi ayet bu bilen var mı? Maydül. Maydül sırası 3 değil mi? Yüce Allah ne buyuruyor bu ayeti kerimede? El yavme bugün ekmeltu lekum ben sizin için tamamladım dinekum dininizi ve etmeltu aleykum nimeti ve nimetimi de tamama erdirdim ve raditu lekum islam edine ve sizden de din olarak islamdan razı oldum şimdi burada bugün ben sizin dininizi ne yaptım ekmeltu tamamladım yani kemale erdirdim artık son haddine gelmiş biz bu ayeti devamlı bidat meselelerinde kullanıyordu. Ama bu ayet imanın artıp ve eksildiğine dair açık bir delil sayılmakta. Çünkü ayet kendisinde dinin tamamlandığına dair bir nas oluşturmakta <gülüyor> Tam olmayan bir şeyin terki noksan sayılır. Noksanlık sabit olduğunda o zaman bu noksanlık artmanın da meydana gelmesini getirir. Tam olmayan bir şey ne olur? Noksandır. Eğer noksanlık da sabitse demek ki artmanın da meydana gelmesini gerektirirdi. <gülüyor> Bu ayeti şimdi biz kendimiz kafamıza göre de getirmiyoruz. Bu ayet Bukhari'nin sahihindeki imanın artıp ve eksilmesine dair delil olarak kullandığı ayetlerdendir. İmam Bukhari sahih adlı eserinde iman kitabında imanın artıp ve eksilmesi diye bir bab başlığı atıyor. Bu bab başlığı atıp onun altına şöyle diyor diyor ki yüce Allah'ın şu buyrukları ve zidnahum biz de onların hidayetlerini arttırmıştık bu bir bak hidayetin artmasını imanın artmasını denil getiriyor 2 ve yazdadellezine amenu imanan imana denmelerin de imanını arttırsın bu suresindeki ayeti de getiriyor imanın artmasına Ve diyor ki Bugün sizin dininizi tamamen erdirdim. Bu ayeti de getiriyor. Sonra diyor ki tamamlanmış olan dinden kişi bir şey terk ettiğinde onun dini eksik olur diyor. Din tamamen erdiyse bu insan bir bir insanda onun tamamını amel etmesi gerekir değil mi? Onunla amel etmiyorsa bir şeyi terk ettiyse <gülüyor> demek ki onun dininde bir eksiklik var. Dininde eksiklikte imanında eksikliktir illa dinden çıkarmaz. Çıkaranı da var, çıkarmayanı da var, değil mi? Dinde bazı haller. Ama dininde eksiklik, imanda eksikliktir. Diyorduk yani. şimdi daha diyeceğiz gerçi ileride. İman ve İslam ikisinin ismi din diye tanımlanıyor diye. İşte İbn Hacer de e, bu İmam Buhari'nin bu sözlerinin altında şerh olarak şöyle diyor. Kemal olan diyor. Yani tamamlanmış bir şey bu ona gelince artma konusunda bir delil değildir diyor. Bilakis o sadece eksilmeyi gerektiren şeydir. Onun eksilmeyi gerektirmesi artmanın kabulüne de ihtiyaç duyulur diyor. Yani kişi ne kadar dinini gerektiği kadar yaparsa o kadar imanı artar. Ne kadar da az yaşarsa o kadar da imanı azalır. Şimdi bu konuda iki tane eser var bu konuda. Biri mevkuf olarak da geliyor. Rivayetlerimde biraz sorun var ama eylemehiz delil olarak kullanmışlar bunu. Yani sıkıntılı değil o kadar ama e, naklettiğimde güzel bunlar, kıssalar. Diyor ki Bana Amr bin Osman Errakki tahtis etti. O da şöyle dedi. Sufyan bin Uyeyne'nin yanındayken adamın biri geldi. Ve ona ey Muhammed sence iman Artar ve eksilir mi? Buradan kısıt ey, ey, pardon, ey Ebu Muhammed. Süfyan bin Uyeyne'nin künyesi. Artar ve eksilir mi diye sordu. Süfyan bin Uyeyne dedi ki, Yüce Allah dilediği kadar artar, Sen de zerre iman kalmayıncaya kadar bu eksilebilir dedi. Sonra Süfyan üç parmağını yan yana getirdi ve işaret parmağı ile baş parmağını halka, halka oluşturacak şekilde e, birleştirdi. Ve şöyle devam etti. Bazıları iman ancak sözdür, ikrar. Yani la ilahe illallah sözüdür diyorlar. Onların sözleri imanın ahkamı, hudutlarını inmesinden önceydi. İmanın ahkamı, hükümleri, bazı hudutları, sınırları bunlar inmeden önceydi buluyor Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme insanları la ilahe illallah demeleri için gönderdi. Bunu demeleri halinde hak etmedikleri sürece canları ve mallarını koruma altına alacağını kalplerindeki yönüyle de hesaplarının Allah'a kalmış olduğunu da bildirdi. Yüce Allah bu insanların kalplerindekilerinin dille söylediklerinde samimi olduğunu gördüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara namaz kılmalarını emretmesini söyledi. Resulullah onlara namazı emredince Onlar da bu namazı kıldılar Şayet namazı kılmasalar da Dilleriyle yaptıkları ilk ikrar Onlara faydası olmazdı Yüce Allah onların bu ikrarı Ve namazı kalpten ifa ettiklerini Ve bununla samimi olduklarını Gördüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme on, Onlara Sellemin onlara Medine'ye hicret etmelerini Söyledi Hicret etmelerini emretmesini söyledi Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem onlara hicret etmelerini emredince onlar da hicret ettiler. Şayet hicret etmeseler de dilleriyle yaptıkları ilk ikrarın La İlahe İllallah ve kıldıkları namazın da onlara faydası olmazdı. Yüce Allah onların bunda da samimi olduklarını görünce Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara Mekke'ye dönmelerini, kendileri gibi uluhiyeti ikrar edip yine de kendi şehadetleri gibi şehadet edene kadar müşrik olan babaları ve oğullarıyla ile savaşmalarını emretmesini söyledi. Öyle ki bu savaşta biri diğerinin kesik başını getirip ey Allah'ın ruhsunu, işte sapıklıkta olan ihtiyarın başı demeye başlamıştır. Resulullah onlara böylesi bir savaşı emredince onlar da bu emre itaat ettiler. Zira Emre itaat etmeselerdi yaptıkları ikrarın kıldıkları namazın <gülüyor> ve ettikleri e, burada <gülüyor> şey var mı da onuüzelt ettikleri hicretin onlara bir faydası olmayacaktı Yüce Allah onların bunda da samimi olduklarını gördüğünde onlara ibadet için Kabe'yi taaf etmelerini, itaatkarlıklarını göstermesi bakımından da saçlarını tıraş etmelerini emretti. Bu emri de yerine getirdiler. Zira bu emre itaat etmeseydi yine ne olacaktı? İşte e, ikrarları, ilk ikrarları, namazları, hicretleri fayda vermeyecekti. <gülüyor> böyle böyle sayıyor. Ondan sonra Yüce Allah onları gelen bütün emirlere itaat ettiklerini, harfi harflarının yerine getirdiklerini. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de on görünce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in onlara şöyle demesini buyurdu. <gülüyor> <gülüyor> El yevme akmaltu ve etmamtu aleykum bi ni'meti ve raditu lekum islam Bugün sizin dininizi kemal erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve dil olarak da din olarak da sizden İslam'dan razı oldum işte diyor ki Süfyan bin Oyağına kim bunlardan herhangi bir şeyi üşenerek veya saygısızlık ederek terk ederse bundan dolayı biz onu cezalandırırız bizim nazarımızda da iman yönünden eksik biri olarak sayılır nasıl sayılırmış iman yönünden eksik hangi ayetten sonra diyor bunu tamamlanmış dinden bir şey terk ede, etmeye dair olan ayette. Bunları bilerek terk eden kişi ise kafir olur. Sünnet budur. Müslümanlardan sana bu konuda soru salanları benim adıma bunlara aktar diyor Süfyan bin Uyeyne. Yani burada biz imanın artıp ve eksilme meselesini konuşurken hangi ayeti nasıl anlamış alimler bunu da ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu ayet ile delil getirme açısından İbni Abbas radıyallahu anh hu'dan da benzeri bir rivayet nakledilmiş. Taberi İbni Abbas'tan Yüce Allah'ın liyezdadu imanen maa imanihim İmanlarını iman katarak arttırmaları için Fetih suresindeki sözleri hakkında onu şöyle dediğini rivayet ediyor. Övgüsü Yüce olan Allah Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi La ilahe illallah şehadetiyle gönderdi. <gülüyor> onlar da bu şehadeti ne yaptılar tasdik ettiler Allah namazı ziyade etti onlar da namazı tasdik ettiler Allah zekati ziyade etti onlar da zekati tasdik ettiler Allah haccı ziyade etti sonra onların dinlerini ne yaptı tamamladı ve şöyle buyurdu el yevme ekmeltü lekum dinekum ve etmeltü aleykum niyemeti bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimeti tamamladın din olarak da devam ediyor işte sizden İslam'a razı oldu böylece la ilahe illallah şehadeti arz ve sema ehlinin imanını güçlendirdi tasdik etti ve tamamladı onların imanını Ebu Beyt bin Kasım es-Sellem bunun kitabı iman diye bir kitabı var Hicri 200'lerde yaşamış bir alim. Bu iman konusunda çok nefis bir eser. Bu ayeti delil olarak kullanıyor. Diyor ki övgüsü yüce olan Allah dinin tamamlanmasını bu ayette zikretmiştir. Çünkü bu ayet rivayet edildiği kadarıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin 81 gün önce vefatından 81 gün önce indirilmiştir. Eğer ki iman Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin başında Mekke'deyken sadece dil ile ikrar ile tamamlanmış olsaydı o zaman dinin kamil olmasının bir manası olmazdı. İçinde eksik olmamayı barındıran bir şey sonuna kadar getirilip nasıl kemal yapılır? Yani nasıl bugün sizin dininizi tamamladınız de. Yine Muhammed bin Mervezi tazimu kadri salat Bu namaz imana dair çok güzel bir kitap. Rabbim bu kitabın tercüme edilmesini nasip etsin Türkiye'ye. Geç bile kalmış herhalde. Bu kitabında bu ayetin zikrinden sonra şöyle diyor Tebareke olan Allah <gülüyor> o gün müminlerin dinlerini tamamladığını haber verdi. Eğer ki o günden önce tam ve eksiksiz olsaydı tam ve eksiksiz olunun tamamlanmasının da bir manası olmazdı demek ki o gün e, tam ve eksiksiz o yer olsaydı tam ve eksiksiz olanın da tamamlanmasının bir manası olmazdı i̇bn Battal imanın artması ve eksilmesi konusunda diyor bu ayet üccettir çünkü sünnetler ve farzların tamamlandığı günde inmiştir ve dinde tamam olup yerli yerine oturt, oturt, oturmuştur Allah nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunu almayı murat etmiştir <gülüyor> bu ayette şeriatın tamam olması ile dinin tamamı ermesine dair delil olmuştur. Onun kemalini düşünmen noksanlığını düşünmeni de gerektirir. İbni Teymiye'nin Şerhul Akidetil Esfah Esfahaniye'de muhakkak ki Allah'ın farz kıldığı iman Kur'an'ın yavaş yavaş indiği gibi yavaş yavaş artar diyor. Bakın nasıl yakalıyorlar bu alimlerin burası şeyine dikkat edin. Din de, e, din de Allah Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ayetini indirinceye kadar yavaş yavaş ortaya çıkmıştır diyor. Yavaş yavaş zahir olmuştur diyor Arapçasında. Evet demek ki bu ayette iyi düşünülürse, iyi fıkh edilirse, gerçekten e, Rabbim anlayış verirse bu ayette imanın artmasına çok net delil olmuş oluyor aslında. Evet imanın artıp ve eksilmesine dair bu başlıkların devam ediyoruz. Bu başlıklardan bir tanesi de Yüce Allah'ın nebisi olan İbrahim Aleyhisselam'ın kalbinin mutmain olmasına dair talebi var değil mi? Yüce Allah'ın nebisi İbrahim Aleyhisselam ne diyor? E, kalbinin mutmain olması için talep diyor değil mi? Talepte bulunuyor. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ve iskale İbrahim'u İbrahim şöyle dediğinde Rabbi erini ey Rabbim bana göster keyfe tuhkil mevte ölüyü nasıl diriltiyorsun kale velem tu'min Allah dedi ki iman etmedin mi sen kal dedi ki vela bilekis iman ettim vela kille yetma inne kalbi fakat kalbim mutmain olsun bak iman etmiş ama imanın üstüne bir de mutmainlik istiyor değil mi dolayısıyla İbrahim Rabbine Ey Rabbim öleği nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Rabbi de ona yoksa iman etmeden mi? Dedi. İbrahim'le bilakis iman ettim fakat kalbimin mutmain olması için görmek istedim dedi. Bu ayet imanın atması konusunda bu da bir delil. İbni Batt'ta bakın şöyle diyor. Bu, kim bunlar? O İbni Batt'talar bak size lalekayden olsun bazı nakiller veriyorum. İşte Ebu Ubeyk bunlar 1200 sene önce yaşamış alimler ki bu konuda hep... Ee, Nakille kitaplar yazmışlar. Diyor ki İbn Battah imanına iman ziyadeleşmesi e, imanına iman ziyadeleşmesi için artıyor. Bu ayette. Yani imanına iman ziyadeleşmesi için artmaktadır diyor. kalbine mutmainlik isterken. Sait bin Cübeyr şöyle diyor. Velakinne yetme inne kalbi Yani da iman Fakat kalbimin mutmain olması için görmek istedim ayeti. Yani imanım artsın diye görmek istedim manasındadır diyor. Diğer bir rivayette Said bin Cübeyr'den. Ey yani ezdadu, imana, ez, ezdadu imanen ma'a imani. İmanıma iman katsın diye. Diğer bir rima, ri, rivayette liyezdadu yakini. Yakınım artsın diye görmek istedim diyor. Bak şimdi bu lafızlar manalarını birbirine yakın lafızlarıdır. Yine Mücahit de bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. اَزْدَابُ ا۪يمَانًا اِلٰى imani İmanıma iman katması için görmek istedim. Bu da Mücahit'in tefsiri. Yine İbn-i Cerur Taberi tefsirinde bu ayete dahil açıklamaların benzerini Seleften bir topluluktan rivayet ediyor. Onlardan bazıları daha hakikate revivine Nesr İbrahim en-Nahi gibi alimler aynı manayı veriyorlar. Tamam mı? O zaman İbrahim Aleyhisselam'a dair bu ayet imanın artıp eksilmesine dair delil olmuş oluyor. Bunların hepsini kafaya yazın. Bunları ezberleyin. Zor ayetler de değil bak. Ezberlenmesi de kolay ayetler. Dolayısıyla size yarın öbür gün çok faydası olur. Evet. Kaç dakika oldu? 15 dakika. 25 dakika. 15 dakika. Devam edelim inşallah. Yüce Allah müminlere iman edin diye emretmesine dair ayetler var Kur'an'da. Yüce Allah müminlere yani iman edenlere iman edin diye emrettiğine dair ayetler var. Hüce Allah şöyle buyuruyor Ya eyyuhel lezine Ey iman edenler aminu iman edin Billahi ve rasulihi vel kitabillezi nezzele ala rasulihi vel kitabillezi enzele min kavlu ve men yekfur billahi ve melayketi ve kutubi diye devam ediyor Şimdi ey iman edenler Allah'a Rasuluna Rasulun indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin Bakın ya eyhellezine amenu ey iman etmiş olanlar amenu iman edin. Halbuki iman etmiş onlar. Niye öyle diyor? Bir daha iman edin. Sanki bundan önce onlara iman etmemişler mi? Yine başka bir ay ayet-i kerimede ya eyhellezine amenu tutakullah. Ey iman edenler tutakullah Allah'tan korkun ve amenu bi rasulih ve rasuluna da iman edin. Ne müşayet ya Eyhalleze am amen o ipptakul Allah'tan korkun ya Eyhallezin amını ve aminubiul ve Ruule iman edin diye devam ediyor bu ayetin bir Nisada bir hadlet suresinde bu ayetlerde de imanın artmasına dair Aslında açık delalet bulunmakta burada Yüce Allah'ın muradı şöyledir Ey iman edenler salih amellerinizi çoğaltın ki imanınız, ihlasınız, yakininiz artsın. Bu ayetlerde ey iman edenler iman ediniz lafsından maksat ey iman edenler imanınızı pekiştiriniz, sağlamlaştırınız, ziyadeleştiriniz manası vardır. Burada hitap iman edenleridir. Zaten kafir olanlara ey iman edenler diyemezsin, değil mi? Diyemezsin ki onlara iman edin diyesin. Şimdi gelecek Abdurrahman Esad'den çok güzel bir şey. Bu bu tarz hitaplar iki türlüdür diye. Burada hitap iman edenleridir. Zaten kafir olanlara ey iman edenler diye hitap edilmez. O zaman zaten iman etmiş ve bu iman edenlere niye şuna şuna iman edin deniliyor. Bu imanını pekiştirmeye, sağlamlaştırmaya ve ziyadeleştirmeye vurgu vardır. Ebu Ubeyd bin Kasım Esselam Nisa sonrası 36. bu ayeti de delil getirerek bunu da kullanmış. Ve şöyle demiş eğer ki burası imanın artma yeri olmuş olmasaydı iman etmeyi emretmenin de bir manası olmazdı. Demek ki imanın burada artmaya dair olan bir yeri ki yoksa orada bir tekrar iman et iman etmeyi emretmenin manası olmazdı burada. İman edenlere iman etmenin manası olmazdı. Bir manası olmazdı. Demek ki imanın artma yeri burası. İbni Kesir'de bu ayetin tefsirinde Yüce Allah mümin kullarına imanın tüm hükümlerine kısımlarına Rukunlarına temellerine iman etmelerini emrediyor. Burada var olan bir şeyin yapılması, istenmesi yok. Bilekiz tamamıyla mevcut olan şeyi kemale erdirme. Yani burada bir şey var, onu sen daha yapmamışsın, onun yapılmasını isteme yok. Burada mevcut olan bir şeyin yapılmış, onu daha da kemale erdirmesi, onda sebat ve devam emri vardır. Ey falan filan yapan iman edenler! O yaptıklarınızla da sebat edin. İhlasınız arttırın, yakınlığınız arttırın demek diyor. Bu durum müminin <gülüyor> her namazda <gülüyor> söylediği bizi doğru yola. İyyake ve iyyake nesta'in şey. İhdina sıratal mustakim. Bizi doğru yola ile sözü gibidir. <gülüyor> yani bizi doğru yolda basiret neyle hidayetimizi arttır ve onda sebat ettir demektir. Anlaşılıyor mu buralar? Buralar ince noktalar bak. Buraları düşünün. Şöyle biraz tefekkür edin Güzel yakalanacak şeyler var buralarda. Nasıl bir şey mi artık? <gülüyor> Son olarak Abdurrahman Esadil'in de sözünü şey yapalım bitirelim. <gülüyor> Şeyh Abdurrahman Es-Sadi Nisa suresinin 136. ayetinin tefsirinde. Bak o şu tefsirdir. İlim talebesinin ilk okuması gereken tefsirlerden biridir bu. Neden? Dinin çok önemli böyle anlaşılması gereken, sapık fırkalalardan ayrılmamak için, bazı ıslahı e, kelimeleri oturtturmak için ilk okuması gereken bir tefsir. Birlik kesir gibi nakil bulamazsınız. Ama öyle güzel bir tefsir ki, Hem ıstılah konularında hem de e, diğer fırkalardan sizi ayıracak temel kaydeleri öğrenme açısından nefis bir tepsidir. Şimdi diyor ki Şeyh Abdülhamen Esad'e bakın şunu bil ki bir emir ya herhangi bir şeyin kapsamına girmeyen o şeyin hiçbir niteliğini taşımayan kimselere yöneltilir. Yani O şeyi yapmış, yap, yapmamış bir, bir nitelik yok. Onu taşımayan insanlara yöneltilir. O takdirde böyle birisine o emir o şeyin kapsamına girmesi için verilmiş olur. Yani sen onu yap ki gir bunun içine. Kafirlere iman edin dediği gibi. O takdirde böyle birisine o emir o şeyin kapsamının içine girmesi için verilmiş olur. Yap bu sıfatı al. Bu da mümin olmayan bir kimseye Yüce Allah'ın şu buyrunda olduğu gibi iman etmesini emrettiği gibi. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ Ey kitap verilenler aminu iman edin. بِمَا نَزَّلَا مُسَدِّقًا لِمَا مَعْكُمْ <gülüyor> Yanınızdaki, beraberinizdeki doğrulayıcı indirdiğimiz kitaba. Bak bir emir ya böyledir. Bir kafirler gibi birine emredilir. O da şu buyruktaki gibidir. Ya da bir emir bir şeyin kapsamı içerisinde olana da yöneltilir. Yani iman etmiştir. <gülüyor> ona da yöneltilir. O takdirde de bu ona yaptığı işi tahsih etmek için, doğrulamak için ve olmayan bir şeyi elde etmek için Yüce Allah'ın bu ayette müminlere iman etmelerine dair verdiği emirde bu türdendir. Bu onların imanlarını tahsih etmek Özelliğine sahip ihlas, doğruluk, imanı ifsat edici şeylerden uzak durmak ve imanı eksiltici her husustan tövbe etmek türünden imanlarını doğrulayıcı, tahsiye edici hususları yerine getirmekle emrolunmalarını gerektirir diyor. bak İki türlüymüş şey, emri gördünüz mü? Aynı zamanda müminin gerçekleştirememiş, gerçekleştirmemiş olduğu iman bilgileri ve imana amelleri yerine getirip gerçekleştirmesiyle emir olunmalarını da gerektirir. Mü'mine bir nas ulaşıp, anlamını kavrayıp, ona itikad ettiği her seferinde bu onun yerine getirmekle emrolunduğu şey olacaktır. Zahirdeki, batındaki yani açık ve gizli olsun, diğer amellerin durumu hepsi böyledir. Hepsi imandandır. Niteki pek çok nas buna delildir. Ve ümmetin selefi de bu konuda icma ile kabul etmişlerdir. Bundan sonra ölünceye kadar bu şekilde devam edip sebat göstermek, sebat göstermek gerekir. Yani düşünürseniz şu son açıklama çok güzel ve nefis bir açıklama. Şimdi imanın artıp ve eksilmesine dair <gülüyor> bu iki delilden sonra var birkaç tane daha. Ee, i̇nşallah onları da işleriz. Şimdi bu dersler o kadar yani 40 dakikayı 45 dakikayı bulmuyor. Ee, az oluyor. Kendim hazırlamakta zorluk çekmemden de kaynaklanıyor. Çünkü daha böyle teferratlı olsun diye biraz zaman harcıyorum. Zaman sıkıntısı var. Dolayısıyla bu kadar. Ve size de bol bol tekrarlama açısından eğer bunu alıp bunları dinliyorsanız. Tekrar değerlendiriyorsanız sizin için iyi bir şey. Bundan sonra Yüce Allah'ın müminleri Kur'an ve sünnette üç tabakaya ayırmasına dair bazı ayetler var. O ayetlerin de incelenmesi daha sonra devam edecek inşallah. Elhamdülillahi Rabbine abone